ba ta the... وانت ملك من في السماء في العرض وانت ملك في السماء في العرض لا في, العرض في السماء الله يا الله, نسألك يا الله. تسألك العفة والعافية والمعطاة الدائمة في الدين والدنيا بلائنا اسمك الكريم ووجهك المنير ووجهتك القدير إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رب الرائمين يا رب العالمين Allahümme nefvir huyutena binuril iman, Allahümme nefvir huyutena binuril kuran, Allahümme nefvir huzurena binurike ya ilahe'l-alimîn, ve ya Rabbi'l-alimîn, Allahümme ce'alna hine'l-üstansirîn, Allahümme cehennâ mined-davvâmin. Allahümme cehennâ minel-mitteqîn. Allahümme cehennâ minel-sezînela <Sessizlik> hâvkun aleyhim ve lâhum yâhnelû. Bir ahmeti ki ya ve ya Rab'nel-alemin. Allahümme cehennâ إلى أرواح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء من المسجدين سلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح أصحابهم الكرام ربان الله عليهم أجمعين وإلى أرواح أئمة المجتمعين والمشايخ الفخار رحلة الله عليهم جميعا إلى رأي أبائنا بأم أجدنا بخوادنا بخواتنا بأسابيننا فمن ستقون بنيما ومن مسأنى بالدعاء الخير رحمتك يا رب أن اللهم اللهم عالم بأي شيء نسألك فإننا نسألك ما سألك güvenerek ağzına geldi. Şaşırtma beni ruhunu yüzü öğret. Neşleni duyur, hakikati öğret. Sen söyletilmezsen ben söyleyemem. Sen sevmezsen ben sevdiremem. Sevdiği güzelim sevdiklerini. Geldiği güzel hep geldim. Yağret güzelliklerini sevdiğini. Sevdiğin hadibini kainata sevdiğini ve diğer kıraat-i falet-i makam-ı garibden makam mahfuzaya Hatim-i enbiyadun. Nuh'un sıfatı zunn. Selam selam. fahiyet ikram, her ikramun. ikram ona. Kun a'l-hasarat ve amiyala Adi, temiz, kıymetli misafirleriyiz. Bir davete önce görülecek, sonra bedencek, icabet ederek buraya kadar geldik. Daveti eden kişi bir dahi İslam'ın bütünü içerisinde özel bir yeri olan, hususi bir yeri olan Yüce Resulü, anlamdan alarak ''Ezze beni Rabbi'' ''Fe ahsene terbiyesi'' ''Beni Rabbim'' terbiyesi. Ne de güzel terbiyesi. İşte o terbiyeye başlangıçtan müşteri olup, gönül aleminin doldurup, ...sonra büyük bir gönümetlik içerisinde doldurmuş olduğu, almış olduğu Rabbani tercihiyenin uygulatılmasında, tasdikasında özel bir yeri... ...kusuzi bir tercihizi, ayrı bir kıymeti olan bir zatın davetine icabet ederek geldik. Gönlümüzde istiham yok, kafamızda tereddüt yok gelişlerimizde dizlerimizin sanki özel bir güc ve kuvvet içerisinde, arabalarımızın sanki direksiyonunda hususi, manevi bir takviyenin, tasarrufun, hürmetin, bakışın ve gel gel değişin, manası takımda buraya kadar geldik. Gelmemizin, kendim için değil, bilim için ayrı bir şerefi, ayrı bir kıymeti, olduğunu idrak ederek geldik. Biz kesimiz Allah indinde hakûnün, nafrunun melehuza olsa bile, biz hüsrandan tabidiyiz. Allah celle celer dün rahmeti darabını geçmiştir. Biz hüsrandan beslemekle mücellesiz. Biz hüsrandan besliyoruz. Daretine. ...icabet etmiş olduğumuz... ...büyünüzün... ...başımızın tacı... ...gönül alevimizin... ...tüm buktelerin çözülmesinde... ...hiçbir tereddüdü görmediğimiz... ...Kainatçın Efendisi'nin... ...Ebrele yapılmışçasına... elli 50 yıldır... ...mütevazi... ...cöğmez... ...mütevazilik halini... ...yemeğinden tutunuz... ...selam vermesine kadar... ...Eviliğini kalkıp kalkışından tuturuz... ...Her vedadeyken numaraya kezirik kalkışına göre oluruz. Başlangıçta ay noktasında... ...her yönüyle kendisini... ...hak tarafından seçile tutulmuş... ...bir dağsını kabul Allah Allah! İşte biz... ...mubavet bir davidizimiz için... ...onun şeref ve fiymesini ancak... ...bir biliriz... ...bir taşıyacağız. Aziz kardeşlerim... ...hastan bin Habib... Radıyallâh'ın bir sözü vardır. Haşa ki ...sözlerimle peygamberi mesledeyim. Belki ondan bahsetmek de... ...sözlerimizde yer kazanır diyor. Biz... ...böyle daflar mesledecek ne gücümüz... ...ne cesaretimiz... ...ne yetkimiz... ...ne imdimiz... ...ne insanımız... ...ne icadetimiz, ...ne fidanımız... ...hiz bu şarjımız var. Yatalım. <gülüyor> bir üstüdanımız vardır. Bir seyretimiz vardır, Allah rıbabı içerisinde riyası olmayan, gösterişi olmayan hak kapında kabul ettiğimden kurumluluğundan bir şey vardır. İşte onun mahalebeye geldik, o sevgiye sığınarak geldik, Allah rıbabının gölgesine sığınarak geldik. İşte bu lanetim bizim için, sizin için İslam ümmet içerisinde, gönül aleminin terbiyesini İframı arasında yükselen şansesinin altında ve arasında el Rabbi ve Ahsen-i Tebbi Ben Rabb'ım tergitti. Ne ne güzel tergitti. O güzel tercihye, boynumuzu, ruhumuzu, kalbimizi bir yastrağın önündeki zaman cenaze gibi teslim seslendi. etsek birisiyle derdik. <gülüyor> Aziz kardeşlerim, zannetleyin ki mesela bir mübalağa ...Hadişe cümleler peşinde ve takviyetinde bir boşalmanın eseridir. Halis, asla, katta, her cümlenin altında ve her cümlenin sonunda... ...tasavvufi, tarifata ait, tıt kurbağatı demiş olduğumuz... kaynağını, notunu idrar edecek, ortaya koyar edecek... ...büyüklerimizin, ulamanın, tutamamın ve onların manevi yönlerini sorunun altından ...sotokalti cümlesinin sözleri, eserleri ve kalemleri var. Aziz müminler, muhtemem kardeşi, içerisinde bulduğumuz ve şu anda bu nazif, bu manalı, bu kıymetli... ...insana şeref bağış etmiş olan icabet eden biz siz de biz. Herhalde bir şerefi, bir kıymetin, manevi bir rükbenin... İmp müşterisi olmak, salak olmak, peşinlendiğin ne düşünceleriyle bulundu ve geldik. <gülüyor> o yüce Allah ki, Allah bu kerf kimiş olduğumuz, altı yedi kişilik, zamandaki delilik ve insanların davetlenen icabet etmeyele mağaraya çekilen cehid imkanları, bu intikamlar cemil ve haklarında Allah'ın rapor tuttuğu. Nazurlar kendileri de kapış oldu asfalt geldi. peşinlerinde de köpek gitti. O köpeğe Hepimizi şu anda melekandan yerine olarak, yüce Allah'ın manevi huzurunda hep beraber eşleştirdikler. Kadir bir ittifakın, ruhi bir iddia adını takımda Allah'a söz veriyoruz. Ya Rabbi, sevdiklerini seveceğiz, yollarından gideceğiz, ayrılmayacağız. Ya. O sevdiklerinden, o dostlarından hakkın tarafını bırak kabul ettiğiniz o sevgile dostlarından, meclisine kabul ediyorum. ...başımızın tacı, gönlümüzün lacis... ...kualarımızın hakkın çapta bu ve mahturiyetini de... ...seversin istihar etse bile de değiliz... ...ve bunun inançları ölçü mercesinde... ...sütkün görmüş olduğumuz... ...bir esaslar içerisinde sebebi... ...vesele yaz. Bunun için geldik. Hadis kardeşlerim... ...gelmiş olduğumuz yerde... ...bir cami inşaatı... ...ikman edildi... ...sillerin duvarlarıyla harabeliği maliyeti desteği derinde maddi yardımlar da bir eser biçene gerekir. Eserin şiila içiyle, tüm zahiri görüntüsü kemik veya fıdil. Biz Osmanlı'nın imzası olan cami üzerine bakarken bir hat diyoruz. Osmanlı'nın burada imzası varsa bu caminin inşaatında haricinden mutlaka ağır seyiteli Müslümanların da izleri devletleri var dedi. Bu cami ise minimali ücretleri belki ona benzemesi bile, manevi yönüyle, ruh yönüyle onlara iletilmiş olan bir dinlilir hakanı olduğunu kabul etmiş olur. Öyleyse, bu caminin inşaatında, ikmalinde ve şu anda açılışının büyük bir istihar yetkiliği olarak görmek Suriye kadar gelen kardeşlerim de canı özel maneviyle alakalı öyle bir iki mevzu yaptırmak ihtiyaç içerisindeyiz. Bu mevzunun üç temel özeti var: İmam, cemaat ve cami. Bunlar, bu üç şey birbirine ayrılmaz. İmam, cemaat, <Gülüyor> i̇mam, cemaat ve cami. İmam, cemaat ve cami. Önce imam. Kainatı efendim imamdır. İmam, i̇mam Onunla beraber cemaat edildi. Cemaatla beraber kılması icap eden namazı, onunla beraber salim ve serbiyede öğrendik. Sonuna beş ay içinden bir, bir cemaat edildi. Hz. Hatice Rasulullah ve Alihaz. Sonuna Hz. Aleydilmiş, suratın dükarda ve vedacında yüz bin aşkı ve saçkın bir cemaat İmam. Hemen yanında bir cemaat. İmam cemaatini organda yapıyor. İmam cemaatını yetiştiriyor. İmam cemaatini, cemaatini olgunlaştırıyor. Ona verilmesi icabeden her türlü mevzuatla, her türlü verilmesine şimdilik yapıyor. Ve sonsuza bunların medeni bütünlüklerini, kalbi bütünlük olduğu gibi ittifak araya tutmak için bir camiye müradet yapıyor. Cami yapıyor. Camide eden, cemaat takvi eden, cemaatla imamı takvi eden, imam cemaatla gönderen, gönderen mevzuatında camiyi tercih eden, güçlü, İzmir'in ayrılmayan, kırmızı eskisi üç döner kutusu, bir, bir, bir, bir, bir Şu anda bununla dolayı görüyoruz. İmam, idari mekanizmalarda imam, İslam'ın devlet yapısı, destek yapısı, zulmün destek edilip adayetlik icra için, tüm İslam mektubinin birbiri deyinde ittifak etmesini olduğunu, tembol olarak, itikaz olarak, ayet-i hakim olarak İmam, ruhların maneviyatı tercihinde, aydınlatılmasında mutlaka başka bir imam. Bu imam, maddi neseli sahip olan bir insana, evlenmede, mirasta, cenazede ve İslam'ın kutubat ve muameyat bölümünde ne kadar önemliyse, neseli sahip olan çocuklar, neseli gayri sahip olan çocuklar, Aras'taki muazzam bir fark olduğu, Bir Müslüman'ın de, bir Müslüman'ın da maddi yönlerine de bir sahiç de, manevi yönlerine de nefis sahiç olması gerekir. Maddi yönünün sahip sahipliğinin rahatlıkla, büyük art ve fark olarak ortaya koymuş olan bir mümin artık gerçek manada maneki bir, mesela sahiç bir netebi içerisinde bulunması Yavuz Sultan, senin haretlerine affen olan bir sözdür. Hav, şav, ilan Bir kuru kavga imiş, bir deli olmak, şükreden mevdamış. Dediği bir zatın gözünde gitmenin haretlerini, that, yes, yeah. Arıyoruz. Bu arada şunu ele ki nefsimizi Açılışı için muhtemelen hocaların kıymetli kardeşlerinin uzaklar bir yakından bu yakalar derdiler. Yüzlerle bir beşayet var. Bir avustuk yok. Seven ve sevilen bir kahro. Her sevgisi biliyorlar, her de sevilmefisi biliyorlar. Yücel asulüm, mümin, seven ve sevilen bir. Sevmeyende, sevinmeyende hayır yok. Seven ve sevilen bir. Ve seven ve temilen bir kablo, seven ve temilen bir görüntü. Bak mıyım, bu takvidi düşüncelerimizi, takvidi görüntülerimizi hak tahkesebiliyoruz. Ve cemaat, cemaat kuruluşu olacağı. Bu cami, muhtemelen Ali Mahzaman Kardeşimiz başkası olduğu gibi, dünyaya kadar kaldı müddetçe minarelerine yatan muhammedilerin okunuyor ya da muhammelerinin manasını kapsayan tüm hayatın hayat nakir kılınmasını ardılayan, bu iştiyat ile de manen destinen bir cemaat. Muhtelen tarihçidir. Kıybetli tarihçidir. Meselemizin herhade öz önemli ve öz noktalar ortaya koyabildik. Sen ne mutlu? Fakat bunları söylerken teeddümler, mevzuların giriş ve geliş, görüş ölümleri olarak 5 yıl sonra getirelim. Çünkü servisimden maddi yerine de yüksek diyerek maneviyatının tatlında soyumuz değil konuşmamızın yeri dair servisinin manasına aykırı gelebilecek bir yerde ve plaza ve programda olmayan bir maddiyelisinin onun elbislerine getirildi ve teperrik oldu o konuş dediğinden dolayı konuşmak <gülüyor> istedim. Sizlere dilimdendiği kadar servis olduğumuz şu mevzular Gerçek hakkında İslam mümkün içerisinde Türk yolunu, tasavvuf yolunu ve herkese hazır asker, Allah da etkihal eder ölçü etkilesi bilinen, nereden kadar ayrılmayan, kadar, süreçe kadar umluyuz, yine gündelik ve kaplar kadar yüklüzülük, gündelikçe ait ve cezalettir. Kestalar olanı diran kardeşleri, kardeşlerim, irfan kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah'a adı... ne ...sizlik edenler, alayı alınlar, yalanlayanlar varken... ...siz zaman yakın olarak, mekan bölüm olarak kabul etseyiz... ...ruhi vaktanlığınızı, intikadi bütünlüğünüzü... ...maneli ortaya koymuş... ...onun bu manevi hayatına bakan işleri olmuştur. Mebari milletvekli eğitimlerlerinde... ...Yüce Rasulü s.a.v... ...Sibar Çocuklu Hazreti'nde... ...Mira Sizesi'nde... ...Yüce Allah... ...bana üç çeşit ilim verdi. Bunlardan bir kısmını açıklamamı elde etti. Bir kısmını kendine etmemi, izlemem elde etti. Bir kısmında muhayyar bıraktı. Dilersen anlat, dilersen anlat. Bu üç çeşit benim kulağım ilmin... ...insanında neşrinde en büyük olduğu ilim... ...şelatıymış, Kur'an ilmidir. Bunu da hita edilir, Ketim kalması ve gizli kalması emredilen bilim, her akıl sahibi diklet olay tekemez. için hizmet almıştır. gelince, bunun da Türk-kâri adlı eti, Tuhari-i Şehri olan Erdoğan kitabın Erdoğan'ın kitabu bilim bölümünde geçerliği halde işlediğinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in muhayyye bırakıldığını, bana arasına söyleyip, bana arasına ilmi, mükaşeter ilmi, kalbi ilmi olduğunu biz daha görmüşsüz yavrumuşuz. Böylece biz Yüce Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'in miras hedefinde anlatılmamakta muhayyye bırakılan bir ilmin amel, oraya tutmanın, nikah etmenin, fiyaslamanın bir durumu gibi. Onun için bütün bunlar sürenin etimaksa, imkâcı grubun, ifrat ve tehditçi grubun, membetçilerin özünü kavrayamadığından dolayı İslam'ın dışında olduğunu iddia eden, İran'dan geldiğini, ilk Yahuquil'lerden geldiğini iddia edilen fazalık yolumuz, onların dediği gibi değil, peygamberin dediği Allah'ın emniyetli gibi barına inanmak Hiç, hiçbir zaman Müslüman bir cevapların kafasını ve kul yapısını, Kur'an'ın dışında, elbise takip etsin dışındaki bir görüşlerle, hükümlerle olacak, takip edecek, edecek bir cezade değil. Yolumuz, cesurların yolu. O için, dışlı, mübarek ve yetkiliş olduğumuz yolda gitmek, az bilmeyiz, aşkındayız. İmamımızla, cemaatımız ile, ailemiz ile, çocuğumuz ile... ...bir çocuğumuzun karşımıza alıp da... Me ...mesneleri dile getirirken, kurtarıcılarını dile getirirken... ...Türkiye'nin coğrafi bir ürde ...Türkiye'nin en büyük bağışı var adı... ...kuzunluk itibarı en büyük değişimini hendirdiği... ...ilk defa verebiliriz... ...Azhab-ı Kiram'ın doğup adına vermiş olduğu... ...gülleğmen tübillah... ...gülleğmen tübillah... ...Allah'ın anladığını derdi, Bu bizim hatırda, bu çıkışla beraber gülüşünün... ...gönül sultanlarına onlara sarılmak başlamak. Ya bu yolu, bunu tutuşurak bir sünnet gibi... ...Müce ...bir zelime, bu zedere, harf ilaninin devşi olduğu... ...bu yolumuz bir sünnet gibi... o da korunan, parti gönderdir. ...bizim kalbi yerlerimizi, sigorta bölümlerinin kendilerini arttırılan bölümlerini... ...onlar, donlar <gülüyor> almış olduğu tercih usulüyle onlar kendilerine verir. Ve geriye kalan çocuklarınızı Kur'an'ın bize vermiş olduğu emirleri... ...hakkı anet kremsizler içinde yaşamak ve yaşattırmak. <gülüyor> Yüce Allah denetilerin cümlenidir. Cümlenizi böyle davasın ötesinde, manevi tercihesinde, manevi ötesinde... ...kalbi mekumu diyetimizi koparmaksızın... ...sapamızda ve görevlerde istifam konumaksızın... ...şeytan, netiz ve insan şeytanlarının... ...sahisleri, muhterisleri, saçut insanların... ...Emen ve Şevos'a sahiplerinin ...telkinavda da istifal etmek istedi. Bu yola koydun başımı... لا طاقة الا من عند الله كثير يواب